376. konu, Asım, Hubeyb ve arkadaşlarının kıssası, Hz. Peygamber casus olarak bir birlik gönderdi, onlara emir olarak Asım bin Sabit'i tayin etti, bu kişi Asım bin Ömer bin Hattab'ın anne tarafından dedesidir, bunlar Usfen ile Mekke arasına varıncaya kadar gittiler, onlar Huzey'den Beni Lihyan adlı bir kabileye ihbar edildiler, o kabileden yüz okçu onların peşine düştü, İzlerini, konakladıkları bir noktaya kadar sürdüler, o konaklama esnasında hurma çekirdekleri gördüler, bunlar Medine'nin hurmasıdır, dediler, böylece izlerini takip ettiler ve kendilerine yetiştiler, Asım ve arkadaşları dalgalı bir araziye sığındı, lilyanlar da gelip onların etrafını sardılar, onlara, size söz veriyoruz, eğer teslim olursanız sizden bir tek kişi bile öldürmeyeceğiz, dediler, Asım, ben bir kafirin zimmetine asla girmem, ya Rab, bizden peygamberini haberdar et dedi ve onlarla savaşmaya başladı. Asım ile arkadaşlarından yedi kişi şehit oldu. Yalnız Hubeyb, Zeyd ve başka birisi daha sağ kalıp eman istediler ve eman alınca teslim oldular. Fakat onlar verdikleri emanı bozarak yay ipleriyle bağladılar. Hubeyb ve Zeyd'in yanında bulunan üçüncü kişi, bu, verdiğiniz emanı bozmanızın başlangıcıdır diyerek kollarını bağlattırmadı. Onlar da, onu sürükleyip kollarını bağlamaya çalıştılar. Bunu yapamayınca da onu öldürdüler. Hubeyb ile Zeyt'i de Mekke'ye götürüp sattılar. Hubeyb'i, Haris bin Amir bin Nevfel'in oğulları aldı. Hubeyb, Bedir'de babaları Haris bin Amir'i öldürmüştü. Onlar da Hubeyb'i öldürmeye karar verdiler. Hubeyb, kasıklarını temizlemek için Haris'in kızlarından birinden bir ustura istedi. Kadın ona usturayı verdi. Kadın diyor ki, bir ara çocuğuma bakmayı unutmuştum. Çocuk Hubey'in yanına gitmiş. Baktım ki Hubey usturayı açıp çocuğun dizine koymuş. O manzarayı görünce çok korktum. "Bana çocuğu öldürmemden mi korkuyorsun? Korkma, ben hiçbir zaman öyle bir şey yapmam." dedi. "Kadın, her zaman ben Hubey'den daha iyi bir esir görmedim. Yemin ederim ki Mekke'de yaş üzüm bulunmadığı halde onun elinde üzüm salkımları görüyordum. Üstelik kendisi de zincirle bağlıyken bu ona Allah tarafından gönderilen bir rızıktı, diyordu. Nihayet onu öldürmek için Mekke dışına çıkardılar. Hubeyb, bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım, ondan sonra beni öldürün, dedi ve namazı kıldıktan sonra, eğer ölümden korktuğum için namazı uzattığımı düşünmeyecek olsaydınız, namazı biraz daha uzatırdım, dedi. Öldürülürken iki rekat namaz kılma usulünü ilk koyan odur. Sonra onlara, Allah'ım, onların kökünü kurut diye beddua ettikten sonra, ben Müslüman olarak öldürülürken, hangi yanım üzerine düşersem düşeyim perva etmem, çünkü benim ölümüm Allah yolundadır, Allah dilerse, parçalanıp dağılan uzuvları bile mübarek kılar, anlamında bir şiir okudu, sonra Ukbe bin Haris kalkıp onu öldürdü, Asım ise, Bedir'de Kureyşlilerin ileri gelenlerinden birini öldürdüğü için, Kureyşliler onun cesedinden bir parça getirmek üzere öldürüldüğü yere adamlar gönderdiler, fakat Allah onun cesedi üzerine bulut gibi yoğun bir arı sürüsü gönderdi, Kureyşliler onun yanına yaklaşamadılar.